私たちの声を聞いてくれていると思います。私たちの声を聞いてくれていると思います。私たちの声を聞いてくれていると思います。私たちの声を聞いてくれていると思います。私たちの声を聞いてくれていると思います。私たちの声を聞いてくれていると思います。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 cennet ehlinden eylesin.、Amin. Allah Azze ve Celle bir an olsun nefsimize bizleri bırakmasın.、Amin. Dünyada ve ahirette ateşin azabından bizleri korusun.、Amin. Allah Azze ve Celle kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın.、Amin. Bugün sizlere bir hadis-i şerifin şerhını yapmaya çalışacağım. Birkaç terstir Ayet tefsiri yaptım. Bugün de inşallah Arşın gölgesinde hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde yedi sınıf gölgelenen insanın sıfatlarını anlatmaya çalışacağım. Neydi birincisi? Hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde mahşer günü o insanların hepsinin toplandığı Bir bir mahşer yerine sürüldüğü o dehşetli günde yedi sınıf insan o mahşer kalabalığında ne yapacak rahat edecek? Öncelikli olarak gittiğimizde birincisi adil devlet adam. İkincisi neydi? Rabbına kulluk içinde serpilip büyüyen genç. Üçüncüsü halbi cemaata, mezicide bağlı olan nedir? Müslüman, devamlı kopukluk göstermeyen. Dördüncüsü, birbirini Allah için seven, birbirinden Allah için ayrılan iki kişi. Sonra, dünyalık güzel bir kadın, zinaya davet ettiğinde, ben Allah'tan korkarım diyerek ona icap etti. etmeyen, diğeri sağ elinin verdiğini, sol eli hissetmeyen, sonuncusuysa tenhalarda Allah korkusundan gözyaşı döken Allah'tan hem tenhada hem insan içinde korkan insan. Şimdi bu yedi sınıf insana baktığımızda. hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde ne yapacak? Bu insanlar orada rahat edecek. Evet. Şimdi hadis、e, nakledilirken sizler de dinlerken sanırım bu maddeler bende var mı diye şöyle kendinizi ne yaptınız? Bir gözden geçirmeye çalıştınız. Veyahut geçirmeye çalıştık. Neden? Çünkü bunlardan Bir tanesini başaran insan ne yapacak? Kurtulacak. Çünkü orası mahşer yeri, orası öyle bir dehşet yeri ki, öyle bir yer ki, öyle dehşetli bir yer ki, hiç kimse de kimsenin hakkı ne yapmayacak, kalmayacak. Hatta Müslüman rivayet ettiği hadiste, boynuzsuz koş, boynuzlu koştar hakkını ne yapacak? alacak diyor. Ve kim zerre kadar geçen dersi hatırlayacak olursanız tepsili hayır işlemişse onun karşılığını kim de zerre miktarı bir şer işlemişse o da onun karşılığını muhakkak ne yapacak? Bulacak. Ve insanları oraya ne yapacak? Sevk eden melekler olacak. O melekler ne yapacak? İnsanların amellerini veyahut da onlara hayırda olduklarına dair şahitliğini yapacak. Ve insanlar oraya giderken çırılçıplak ve sünnetsiz olarak sürülecek ve o şekilde ne yapılacak? Haşrolmayacak. Hatta bu noktada Ayşe annemiz bu sözleri duyduğunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a insanlar taçyip etmez mi? Utanmaz mı? birbirinin edeb yerine bakmaz mı gibi bir ifade kullandığında ziyadelikli olarak geldiğini söylüyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya Ayşe orada insanların öyle bir meşgalesi olacak ki kimse kimseyi ne yapmayacak görmeyecek bile diyor. Yani bunu şöyle bir tefekkür edip insanlar ne yapmalı bir düşünmeli kardeşlerim. <gülüyor> Ve orada ana çocuğundan Baba eşinden, evladından, tanıdığından, kardeş kardeşinden, belki de Müslüman Müslümandan ne yapacak? Kaçacak. kaçacak. Kaçma sebebi de nedir? Nedir kardeşlerim? Onunla arasında bir hesap var, hesaptan kaçacak. Bugün hani derler ya dünya küçük nereye gidersen git bir gün ne yaparsın? Karşılaşırsın. Yani insan gidiyor şurada bir şey yapıyor. bir münafıklık yapıyor, bir kafirlik yapıyor veyahut bir fıskışlıyor, bir zulümüşlüyor. Onun yanına ne yapacağını, kalacağını zannediyor. Halbuki kiramen katipleri ne yapıyor? Sağda ve solda insanın hayırıysa, hayırı, hayırı şerriyse, şerri ne yapıyor? Bunları bir, bir, bir ne yapıyor? Zapt ediyor. Burada kaçsan bile Allah'ın huzurunda ne yapamıyorsun? Kaçamıyorsun. İşte bu mahşer yeri, Bu kadar çetin ve kızgın güneşin bir ziraya indiği insanların terden topuklarına, dizlerine, ense sine veya tamamen içinde battığı nedir bir ortam? Ve şöyle düşünün, bir insana yaşamış olduğumuz toplumda suçlu muamelesi yapıldığında. Zapt diyeler tutuyor, sürükliyor, parangaya vuruyor, hakimin karşısına getiriyor. Ondan ne yapılıyor? Bunun hesabı soruluyor. Suçluysa işte git cezasını ne yap? Çekildi. Nasıl böyle bir ortamı şöyle bir tefekkür edin, bir gözünüzün önden getirin. Orada da melekler suçlulara ne yapacak? Getirecek. Nasıl burada zapt diye de merhameti yoksa? Anlıyor musunuz? Ne yapıyor lan bunu? Müslüman değil biz, Emir kuluyız diyorlar. Şimdi ya? Diyor.、E、biz de Allah'ın kuluyız diyor. Orada da. Allah'ın nedir görevli melekleri vardır. Burada biz işte emir buluyoruz diyeğleride yakalayacak, ne yapacak götürecek orada onlar onların ağlamalarını, sızlamalarını ne yapmayacak duymayacak. İşte orada herkesin yanında bir şahidi vardır ve yaptığı hayır ya da şer namına ne varsa bunların hepsi ortaya çıkacak kardeşlerim. Yapmışsa şayet insanın zimmetine geçirdiği fakır fıkaran hakkı, attığı yalan, iftira kılmadığı namaz, vermediği zekat gitmediği hac artık her neyse ertelediği artık her neyse yapmadığı orada bir bir karşısında ne yapacak bunlar çıkacak. Yine hatta öyle olacak ki insanın Filim şeride gibi bütün ömrü gözünün önünden ne yapacak geçecek. İşte böyle bir ortam、e, hatta bu noktada Enes diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Ey Allah'ın esir diyor. Orda bana yardımcı olur musun? Evet diyor. Enes radıyallahu anh diyor ki peki diyor ben seni nerede bulurum diyor. Barı orayı söyle de. Ben oraya geleyim diyor. Yani devam ediyor ki ya kalayım orda bana yardım etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam enese、kimse. üç yerde kimse kimseyi ne yapmaz tanamaz diyor. Yani bulamaz. Herkesin peygamber dahi olsa işi başında nedir aşkındır beni oralarda arıyor. Amel defteri verildiğinde terazide veslatlar diyor. İşte burada. Öyle bir meşguliyet var ki kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin. Amel defteri sağından verilen ve mizanda hayırları ağır gelen sırattan da şimşek gibi geçenlerden eylesin. Orası hakikaten nefeslerin kesildiği ve Allah Azze ve Celle'nin yerleri dürdüğü. Krallar nerede kral benim? Nerede Yer yüzük atarlara mütebek mütekeb birileri işte ben burdayım dediği veya veya hutla kim dünyada kime tapıyorsan veya hut kimden bir hayır umuyorsan kime beğendirmek için kendini amel işlemişse gitsin、e, hayrına ne yapsın ondan istesin dediği bir yerde ortada sadece ne kalacak Müslümanlar kalacak. Ve Müslümanlarla birlikte kim kalacak?、He? Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dediğinde onlar ne diyorlardı? Biz ıslah edeceğiz. Asıl bozgunculuklar bunlar. Diyenler müminlerin içine karışacak. Ve müminler Allah'a secde ettiğinde münafıklar ne yapamayacak? Yapamayacak. Allah da tuzağı onlara ne yapıyor? Orada vuruyor. Çünkü onlar... Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışan nedir? Münafıklardır. İşte böyle bir yerde kardeşlerim yedi sınıf insan Allah'ın özel himayesinde olacak. Yani öyle bir himaye ki herkesin derdi başından aşkınken kendi hanımını unutmuşken çocuğunu unutmuşken, en sevdiğini unutmuşken ki buradan bir parantez açalım birinin karısı ölüyor o da ölüyor. Birinin çocuğu ölüyor, o da onunla ölüyor değil mi?、E、peki ona o kadar üzülüyor anasına, babasına, eşine, çocuğuna artık her neyse. Peki mahşer yerinde niye kaçıyor? Öldüğüne onun üzülen sen değil misin? Ama orada hesabı ve hesabın dehşetini ve gerçeklerle yüzleştiğini ki herkes nedir gütlüğü sürüden mesuldur. Herkesin bir sorumluluk şeyi var. Yaptığında hayır. İman ettiğinde de ne var? Bunun bir ceremesi var. Hesabı var. Öyleyse yakıtı insanlar ve taş olan cehennem ateşinden ne yapın? Sakının diyor. İşte burada bir himaye söz konusu. Bu himayede neymiş? Birincisi Adil Devlet Başkanı. Her cuma hatıplarımız hutbeden İnerken bir ayeti kelimi okur. Neydi bu ayeti kelimenin meali hatırlayan var mı? Şüphesiz ki Allah adaleti olmayı, evet, akaba ya yakın akaba yardım etmeyi, evet, her türlü emreder, her türlü foshya da ala bayat. Şüphesiz ki Allah size adaleti iyiilik yapmayı emreder, her şeyi layıkıyla yapmayı, doğru hüküm vermeyi. Haksızlıktan ve tarafsız davranmaktan uzak durmayı, adaletin bulunduğu yerde huzun olduğunu ne yapar emreder. Düşünesiniz diye、evet. size böylece ne yapar、evet, evet. övdürülüyor.、Evet, evet. Demek ki adaletli yönetici, tabasını şefkatle kucaklayabiliyorsa, hakları paylaştırabiliyorsa ki、e, Ömer radıyallahu anı vefat ettiğinde.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 Ve hakikaten tarih açıyorlar.、E, geldiklerinde Ömer'in adamın dediği saatte şehit edildiğini teyit ediyorlar. Evet. Demek ki adalet tüm tebaya tabiatındakine ne yapacak? Yaygınlaşacak. İşte adaletli, adil devlet adamı nedir? Budur. İşte、e, Allah'ın özel himayesinde olan insan kimmiş? Bu şekilde adaletli olan. Allah kendisinden razı olsun. Ömer radıyallahu anh'ın şöyle güzel bir sözü var. Duydunuz mu hiç? Keşke diyor bir ot olsaydım. Bir ağaç. Bir ağaç yaprağı olsaydım. Saralı, soğuk toprak olsaydım. Hesap Ama、olamaz. hesap veren bir kul olmasaydım. Yani emirel müminin olmasaydım. Birinin sorumluluğu、yani、bana yok. gelsin olmasaydıdır. Allah'dan razı olsun. İşte Ömer radıyallahu an bu şeyin birincisi ne yapmış varmış. Çünkü hepimizin bir menfaatleri söz konusudur, bir enâniyeti söz konusudur. Hepimiz insan olmamız hesabıyla bir fıtrat nedir söz konusudur. Bir kadıplık halimiz, bir yumuşaklık halimiz nedir? Bir çok halden hale ne yapabiliriz? girebiliriz. Veyahut deminki sohbetten önce kardeşimizin sorduğu soruya cevap verirken bir devlet başkanına ne yapılabilir? Sövülebilir. Devlet başkanı da sövürdü diye hemen boynunu vurmaya ne yapamaz? Gidemez. Orada bile ne yapmak zorunda? Adaletli olmak zorunda. Eğer adaletli olmazsa işte arşın gölgesi altında yani Allah'ın merhametine girecek insanlarda ne yapamaz? Olamaz. İşte birincisi nedir? İdare konumunda en küçüğünden en büyüğüne yönetimde tamamen ne yapan? Adaletli olan adil devlet reisi veyahut bir emir veyahut bir cemaatin lideri her neyse bu en küçüğünden en büyüğüne kadar adaletli olabiliyorsa ki emaneti ehline verin diyor. Eğer emaneti ehline verilmemişse neyi bekleyin? Kıyameti bekleyin diyor. İşte birincisi neymiş kardeşlerim? Buymuş. Peki yaşamış olduğumuz toplumda emanet ehline veriliyor mu?、Hı? İçinizde sayılması, dinlenilmesi gereken insanların sözü mü dinleniyor? Yoksa nerede münafık, alçak, huyu suyu belirsiz, kibirli, burnunu büküp giden insanların sözü sayılımı oluyor? Hangisi? Hangisini dinliyorsunuz? İkincisi. 何であん anan, h o き l a n な大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな u きな u きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大 e r 大きな l き k 大きな大きな大きな大き t olan、evet. i n s a n 大 a r a t e 大きな l き m 大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな a きな大きな a きな大きな大きな大 e な大きな大きな大きな a きな大き s 大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大 n な大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大 Allah'a kulluk içinde serpilip büyüyen genç. Biliyorsunuz sahabeler, Allah onlardan razı olsun, hep cemaat içinde yaşamış, onlardan gelen nesil ne yapmış? O güzel aşıyla hep serpilmişler, büyümüşler ve küçüklüğünden ta büyüklüğüne kadar ne yapmış? Hep Namazda, niyazda, cemaatta ve ilim ortamında ne yapmış, büyümüş. İşte ikinci şart Allah'a kulluk içinde gençliğini geçiren insan. Ee, burada bir rivayet daha var. Termez'i de hatırlayacak olursanız, şu dört şeyin hesabını vermeden ayaklar mahşerde Allah'ın huzurunda ne yapmayacak, ayrılmayacak. Bunlardan birisi ne dipti? Gençliğini nerede tükettin? Bu nedir? Bu maddede. Bak gençliğini hayırda tüketmişsen Allah'ın merhametinde olan nesin? Bir özel insan muamelesine giriyorsun. Bak burada hem hesap var hem de hesabı güzel verdiğinde ne var? Karşılığında bir hayır var. İnsanların terlediği gibi ne yapmıyorsun? Terlenmiyorsun. Evet. Düşünün şimdi kardeşlerim burada akranları insanların orada burada yaşarken helal haram nedir dikkat etmezken belki de ahlaksız işler yaparken, belki zinadayken belki kötü kötü işlerdeyken belki gayrimeşru ilişkilerdeyken o nerede geziyor? Ezan okunduysa gözü namazda sohbet varsa sohbet meclisinde zamanını malayağını geçirmiyor Dünyalık iaşesini kazandıktan sonra ne yapıyor? Allah'ın ilmiyle, zikriyle veyahut eşiyle veyahut yakınlarıyla ne yapan? Zamanını geçiren, zamanını boşa geçirmeyen, sürekli hayırda geçirmeye çalışan genç. İşte bu da nedir? Allah'ın himayesinde olan insandır. Ki bu da kardeşlerim biliyorsunuz, Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kıtlık zamanı sahabelere bir sahabenin Allah hepsinden razı olsun、e, hurma dalını kesip önlerine koyuyor ikram ediyor yani yiyin. Onlar da bir hurmadan bir zemzemden yiyerek karınlarını doyurmaya çalışıyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerlerine geliyor. Ne diyor? Biliyor musunuz diyor yarın kıyamette. Şu yediğiniz hurmadan, şu içtiğiniz sudan, şu aldığınız nefesten hesaba çekeceksiniz diyor. Bu arada Ebu Bekir radiyallahu anh hurmayı ağzına atıyor. Ne çıkarabiliyor, ne yutabiliyor, korkuyor. Allah korkusundan neredeyse ölecek. Yani kusuyor, çıkarıyor da ancak nefes alıyor. Yani ne nefesi alabiliyor korkudan.、Yani、bundan hesaba çekileceksiniz şeyini muhasebesine girdiğinde diyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yaşamış olduğumuz toplumda öyle insan topluluğu var ki ömrü tamamen ziyanda geçmiş. Yaşlılığında da o ziyana getirdiği gençliğine ah vah tüh şöyle olsaydı da böyle olsa onu da ona yanarak ne yapıyor? Geçirmeye çalışıyor. Allah bu duruma düşmekten bizi ve neslimizi Ama、evet. gençliğin kapsamı nedir acaba? Yani biz bu gençlerden oluyormuyuz, yaşıyorlar, sohbet ediyoruz. Yoksa illa böyle çocukluktan hani... Olur mu? Ben bizim iş yerindeydim, <gülüyor> yıkılmadan önce dükkanıma geldiydim değil mi? Ben o dükkanı açtım da koşarak çıkardım mevzivenleri. Sonra normal, sonra ağır ağır, sonra Ortalarda dinlene dinlene çıktım. İşte gençlik bu. Güç, kuvvet, takat, enerji, yağış. Bunlarla alakalı. Yani fıtri olarak genç dediğimiz neyse o yaşlı olup da ruhu genç olan değil. Anlatabildim mi? Yaşlı olup da ruhu genç olan değil. Yani genç dediğimizde 17-18 yaşla 30 yaş diyebiliriz. Çünkü otuzdan sonra orta, ondan sonra nedir? İhtiyarlık yaştır. İşte bu yaşta hani delikanlılık ça işte ne yaparsa ya delikanlı işte genç diyorlar ya işte burada o birileri ne yaparsa yapıyorsa bu yapmayan Allah yoluna giden Allah Azze ve Celle'nin、e, emrini yerine getirmeye çalışan, ondan korkan, onu razı etmeye çalışan genç. Buradaki kast dedi ne? Allah bize hayır versin. Bir de、e, mesela burada belki buraya girmez ama misal olarak şöyle yakalatabiliriz.、E, Allah kendisinden razı olsun.、E, Ebü Hureyre ne diyor radyallağa? Ben diyor Allah Resulunü Selatü Vesselamın yanında diyor çok kalan sahabelerden değilim diyor. Ben diyor son dört beş yıldan kavuştum ama diyor ensel ve muhacir kardeşlerim diyor işte sarma sattta su an tarlasında gidip çalışırken. Ben kesinlikten gitmedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında aç susuz artık her neyse、e, onun yanında ne yaptım?、E, ondan gelen sözleri hifsetmeye çalıştım diyor. Bu da nedir? Zamanı tamamen. Ne yapmış? Peygamber Aleyhisselam'ın yanında geçirmiş ve asabu sufsa dediğimiz insanlar var. Bunlar neydi? Hemen mesiden dibindeydi ve sürekli Allah Resulü'nü dinlerlerdi. Onlar ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra dinin fakirleri oldular. Hatta hadis-i şerifi hatırlayacak olursanız bir adam geliyor, kardeşini Allah arasında şikayet ediyor. En sad birisi. Diyor ki her gündür mescide geliyor akşam eve geliyor. Yani sabahtan mescide geliyor, akşama kadar mescitte pin ekliyor, çalışmıyor çabalamıyor diyor. Ben gidiyorum perişan oluyorum Bu ise hiç yardım etmiyor. Allah'ın rızası söyledi. Biraz çalışsın diyor. Kim bilir diyor. Sen onun yüzünden rızıklanıyorsun diyor. Anlatabildim mi? Demek ki mescide bağlı olma, ilim meclisine bağlı olma, oradan korkmama neymiş? Her yönüne hayır olduğu gibi onun rızkının verenin de onun vesilesiyle ona rızkının gelmesine ne yapıyor? Sebep de verabiliyormuş. Evet. Allah bize Hayır versin. Burada bir rivayet söyleyip öbür maddeye geçeceğim inşallah. İmam Bukhari naklediyor. Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bil. Ölümün gelmeden hayatın kıymetini, hastalık gelmeden sıhhatin kıymetini, ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini, fakirlik gelmeden zenginliğin kıymetini ne yap? Bil diyor. Meşküliyet gelmeden de boş vaktin. kıymetini bildir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Bunlarla amel etmeyi hepimize nasip etsin. İmam-ı Şafi kendisinden nasihat isteyen bir talebesine işte bu rivayete binaen diyor ki oğlum zamanın varken ilim et diyor. Bir gün şeyh olursun da ilim edecek zaman bulamazsın diyor. Evet. Üçüncüsü halbi cemaata Sevgi ile bağlı Müslüman. Kim kazanır? Cemaate bağlı olanla ayrılan. İnşallah bağlı olan. Kim kazanır? Bağlı olan. Bak Allah'ın da özel imajisinden. Ayrılan muhakkak cehennem ayrılıyor. Bunu unutmayın. Yani tevhid ehli bir cemaatten. Tevhid eyleği olan bir yerden ayrılanları takip edin. Bugün değil. Açın tarih kitaplarını, açın hadis kitaplarını. Ayrılanın nereye ayrıldığına bakın ve ayrılaşma sebeplerini inceleyin. Adam geliyor diyor ki benim beyatımı bol. Allah Resulü diyor hayır. Geliyor diyor ki benim beyatımı bol. Yani ben burada durmayacağım, gideceğim diyor. Allah Resulü üst çevir, üst bakma. ve tozu dumana katarak gidiyor. Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam?、Hı. Şu Medine demirci körüğü gibidir.、Diyor. Pisi atar、Hı. temizi içinde bırakır. İslam da böyledir kardeşlerim. Tevhid meclisi cemaat böyledir. Temizi tutar ayak uyduramayan Mehter Marşı'yla İzmir Marşı'yla dümdüz gider. Trampetle gider. Buzuk ses çıkararak yellenerek aynı ezanı duyunca iblis nereye gidiyor? Ta semaya. Sonra ne yapıyor?、He? Sana geliyor mu sallat oluyor. Çünkü gidecek yeri yok ki bu adamın. Emuzu çeksen, ona tavrını koysan, ondan uzak dursan, belki de Müslüman olacaksın. Belki de hatasını anlayacaksın. Doğruya gelecek. Ama sen onunla ünsiyeti devam ettirirsen bir, kendi gibi yapamasa da buradan, bu cemaatten sana soğukluk atacak. Veya iki sürü arasında seni ne yapacak? Bocalatacak. Hiçbir şey yapmasa seni yanına çekecek, gruplaştıracak. Ve bunda da Allah'ın naslarını kullanarak basamak haline getirecek. Onun için Allah'ın mezcidine, Allah'ın cemaatine bağlı dediğimiz zaman Allah'ın razı olduğu, Allah'ın eli dediği cemaattır. Bu da nedir? Tek bir şey de olsa, tevhid ehlisi ise, Allah'tan korkuyorsa ve hayra birbirini sevk ediyorsa, bu meclisten ayrılanı bırak dini olarak akıllı derler mi? Dini hiçbir hükm'e gitmeyin. Şöyle bir mecliste. Bir zarar öğreniyor musunuz? Allah için tek tek şöyle sorayım. Şuraya geldiğinizde bir küfür öğrendiniz mi?、Hı? Buraya geldiğinizdeki ahlakınızla, imanınızla şimdiki aynı mı? Buraya geldiğinizdeki cehaletinizle şu anki bilginiz aynı mı? Veyahut bir topluma çıktığınızda bir gün belki hiç konuşamıyordunuz, korkuyordunuz. Bir meselede bile bakışta ölçünüz yoktu. Şimdi insanlara ölçü öğretiyor musunuz? Belki de sukut ediyorsunuz, üzülüyorsunuz. Neden iman etmiyorlar? Neden anlamıyorlar diye kendinizi yırtıp, onlara belki de doğruyu anlatacak yolları arıyorsunuz, değil mi? İşte bunların hepsi halbiniz ve bedeniniz, ruhunuz böyle bir meclistele bağlı olmaktan geçmiştir. Böyle bir yerden ipi kiran insanlara bakın. Aynen mesela bir ketiri düşünün, fiş takalıysa suyu kaynatıyor, değil mi? Yoksa ne işe yarar ketul? Hiçbir işe yaramaz çünkü enerji lazım. Aynı fişi çekilmiş cemaatten kopan, ayrılan insanlara bakıp, fişi çekilmiş, enerjisini kaybetmiş ruhlar topluluğu,、Cemaat、cisimler de topluluğu oluyor. Onun için kardeşlerim burada Allah'ın merhametine ermek istiyorsanız, ne yapacaksınız? Cemaate bağlı olacaksınız. Peygamber Aleyhisselam'ın meclisinden ayrılanlar nereye ayrılmıştı? He?、Cehenneme. Nereye ayrılmıştı? Cehenneme. Sadece cehenneme ayrıldı. İlim meclisinden ayrılanların hepsi cehenneme ayrılıyor. Bunu unutmayın. Onlarla birlikte olanlar da aynı günahı paylaşan ve cehenneme ayrılan topluluktan olur. Dikkat edin gidiş etlerine. Hab bin Malik Ne yaptı da elli iki gün bir peygamber aleyhisselam selamını almadı? Biz bu dersleri niye işliyoruz? Ka'ab bin Malik cennete giriyor. Sen de bu amel et, bu hadisle bunun hükmünden bir İbn Ömer Ebu Bekir'in Ömer'in yanında radiyallahu anh'ın ağzını açmayıp da bildiği bir şeyi ne yapmıyor? Sesini çıkarmıyor. Bugün bir küçük bir büyüğünü tanıyor mu? Bir nasihatı ne diyor? Allah razı olsun hocam diyor. Sen bana dinimi öğretiyorsun. Ne demek istiyor biliyor musun? Ortaya konuştuğun müddetçe Allah senden razı olsun.、Ha. Bana döner de bir nasihat edersen Allah belanı versin diyor. Anladınız mı? Yolda görürsem selam vermem diyor. Hatırını saymam diyor. Konuşmam diyor. Bu, İslam ile bağdaşan bir şey değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Benden sonra bir arada oturup da kalkıp boynunu vuran kafirler gibi ne yapmayın? Olmayın. Fırka fırka ayrılmayın, bölünmeyin, parçalanmayın diyor. Bölünen, parçalan varsa da ünsiyet ne yapmayın? Durmayın. Eğer hakikaten Ünsiyet duymayın, ona güç vermeyin, birlik olmayın. Eğer içinde hakikaten şu kadar imanın gırtıması varsa, o hatasını anlayacaktır. Ya özür dileyecektir, ya tövbe edecektir, ya Müslümanlar bir araya gelip onları ne yapacaktır? Barıştıracaktır. Ama sen onunla bir araya gelmeye devam edersen, ona olacaktır. Ona güç verdi müttəce, sen de o münafıklardan hiçbir farhang kalmaz. Ondan sonra Müslümanları birbirine düşen sanki ayrılanmış gibi. Ya ne oluyor ya bunlar hem Müslümanlık diye hem anlatıyor hem bir de birbirlerine küsüyor. Lan dengala küsen kim? Mehdi marşıyla giden adam niye gitmiş küsüyor? Sana bakayım. Değilindir. Nasıl ayrılmış gitmiş bir baksana bir. Allah'ın rahmetine Allah'ın azze ve cennetinin özel misafiri olan bir insanın nasıl olduna bir bak bakayım bir. Bir de cehennem ehli nasıl olunur? Ona bir bak. Onun için kardeşlerim kalbi cemaate bağlı olan, sevgiyle bağlı olan Müslüman, o gün Allah'ın nedir, merhametin nedir, Allah Azze ve Celle'nin. Dördüncü devam ediyor hemen bunun akabinde. Neydi dördüncü? Birbirini Allah için seven ve ayrılanların da birbirini Ne yapma Allah için ayrılan. Yani birbirine ünsiyet mi duyuyorsun? Ne için? İşte bunu becerebiliyorsa, bugün Allah Azze ve Celle ne diyecek? Hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde benim için sevinçenler nerede? İşte orda, burdayım deyip çıkanlar Allah'ın özel nedir himayesinde. Olacak. Ama burada ne var kardeşlerim? Allah için sevme deyince burada da bazı ölçüler var. Mesela Allah kendisinden razı olsun. Ali radiyallahu han bunu biraz açıyor. Ne diyor? <gülüyor> Düşmanların dostuna saldırdığında dostun ihtiyaç içinde olduğunda göğsünü gelen belalara siper eden senin dostundur. Bunu anladın mı? İyiken iyi kardeş nasılsın iyi misin ya şimdi telefon çıktı internet çıktı nasılsın iyi misin Allah şifavesin geçmişiyorsun falan filan diyorlar yani dostun da böyle değil yani dost neymiş? İnsanlar seni çek, bırakıp çekip gittiğinde sana bela muşubet geldiğinde sıkıntıın olduğunda senin önüne geçip ne yapıyor? Bela ve musulbete Seni sipere eden senin neymiş dostunmuş. Sen ihtiyaç içindesin. Kardeşin de ihtiyaç içinde. Suikundadasın. Onu kendi nefsine tercih edebiliyorsan. İşte bunlar nedir? Allah içindir. Çünkü Enfaat suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Sen dünyayı da versen iki kişinin kalbini birbirine ne yapamazsın? Alamazsın. Allah isterse. olur diyor. Unutmayın diyor. Kafirler de birbirinin dostu ve birbirleriyle ne yapar? Yardımlaşır diyor. Yani Müslümanlar birbirini sevme, bir olarak yaşama ve birbirini Allah için sevme ve buğz ettiğinde de ancak Allah için buğz etme mümkün. Burada da bazı ölçüler var kardeşlerim. Ölçü nedir? Seybur nerede? değil mi?、Evet. Mesela Bukhari'de Abdullah İbni Himar diye bir sahabeden bahsedilir. Kimdir bu? Çok şakacı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da teveccühünü kazanan ender sahabelerden bir tanesi. Fakat kendisinin bazı zaafları var ki içki müptelası içkiye yenik düşen birisi ki o dönemi de şöyle bir gözden geçirdiğimizde Allah kendisinden razı olsun. Ömer ne diyor? Adi Allahan, eğer diyor bu içki Medine'de değildi, de Mekke'de haram kılınsaydı, Ömer'in imanını da dahil buna biz güç ne yapamazdık, yetiştiremezdik diyor. Yani böyle bir ortam vardı işte, Müslüman ağır ağır kalplere sevdirilerek ne yaptı, gelindi. İşte böyle bir ortamda bu sabeyi ne yapamıyorsun, kınıyamıyorsun. Şimdi sahib yakalanıyor içkide kendisine hat cezası uygulanırken oradan bir tanesi Allah seni kahresin Allah seni lanet etsin Allah senin belanı versin gibi sözler kullandığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönüyor ona lanet etmiyor. Vallahiy diyoru Allahı ve Resulunu çok seviyor ama bak istediği günahtan dolayı da kendisine ne aplıyor hat vuruluyor. Burada da kardeşlerim işlediği günaha binaen onun cürmü neyse o şekilde davranmak gerekiyor. Ama boynundan İslam bağını çıkaracak bir hareket yapmışsa veyahut küfre gidecek hareket yapmışsa veyahut bölücülük yapmışsa, münafıklık yapmışsa veyahut büyüklenme, kibirlenme alametleri yapmışsa senin onunla birlikte durma nedir? Haramdır, dinin nedir? onda sakındırması vardır. Çünkü kişi dostunun dini üzerinedir. Kiminle oturup kalktığınıza ne yapın? Dikkat edin diyor. Onlar çok çok önemli meselelerdendir. Sahabeler oturup kalktığı insanlara dikkat ettiler ki Allah da onlardan ne yaptı? Yaşarken razı oldu. Onların tezkiyesini Allah Azze ve Celle kitabında veriyor Resul'dan önce. Çünkü onlar birbirlerinden ünsiyette ne yaptılar? Dikkat ettiler. Dikkat ettiler. Bugün insanlar birbirine iyi davranan, güleriz, o kardeşim, dostum, kuruplaşan insanlar birbirini seviyor. Cemaat bir sevgi yok, tevhid sevgisi yok. Birbirine nasihat ettiğinde, gönlünü kırmıyorsa, sakarlığına konuşmuyorsa, sağını solunu budamıyorsa, ona hiç bir şey, bir şey demişse, ona yapıyor da, batmaya başlıyor ki, bu da bir nifak sebebidir, hem de lanet sebebidir. Maiden suresine gittiğimizde orada Allah Azze ve Celle İsrailoğullarından diyor Allah söz aldı. Neydi bu? İyiliği emredecek, kötülükten neh yedicek bir fıst gördüğünde. Onlar ne yapıyorlar? Bunu yapıyorlar. Ama daha sonra onları yine fıstta yakaladıklarında ne diyorlar? Bana ne? Ben dedim yapmasaydı, ayrılmasaydı, gitmeseydi gözükür mü? Allah da onların diyor halklerini birbirine karıştırdı. Bu ne demek biliyor musunuz?、He? O da onun gibi oldu. O onun yanında iyi diyor, arkadanki arası hakkında da konuşuyor, kızının hakkında da konuşuyor, kendi hakkında da konuşuyor. Hiç kimse birbirini sevmiyor aslında. Allah da diyor İsa, Meryem oğlu İsa'nın diliyle ve Davut'un diliyle onlara ne yaptı? Allah ne yaptı diyor. Allah bizi bu duruma düşmekte. beni buyursun. Allah Allah. Ve yine kardeşlerim, üç şeyi yapan imanın lezzetini bütün damarlarında ne yapar? Bulur. Neydi bu? Dördüncü maddemizden alakalı Allah'ı Allah ve Resul'unu her şeyin üzerinde. Bunu tutabiliyor musunuz? Allah için seven, Allah için buğuz eder. Üçüncüsü, küfre girmektense ateşe girmeyi tercih eden İmanın lezzetini bütün damarlarında ne yapan bulur diyor. Öyleyse amelin karşılığında sevap çok büyükse demek ki mükafatı büyük olan bir şeyinde ameli cidden neymiş zor nefislere ne yapabilir ağır gelebilir. Öyleyse kardeşlerim bize düşen doğru inan ne yapma amel etmektir. Allah Azze ve Celle Allah için seven Allah için buluşan Ve her işini Allah'ın emriyle yerine getiren samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Beşincisi ise güzel bir mevki sahibi kadının dünyalık güzel bir kadının birini gel benden faydalan diye davet ettiğinde yani insanların görmediği tenhadan Allah'tan korkarım diyerek O kadına icabet etmeyin. Şimdi burada bir duralım. Mükafat büyük mü?、Peki. Bu mükafata gitmeden önce mükafat büyükse demek ki bir imtihan var burada. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın çünkü her peygamberin bir imtihanı var değişik değişik. Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanı ne? Kadınlarla. Bunu da yakalayın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ne diyor? Tevhidden sonunda en büyük fitne insanlara ne bıraktım? Kadınlardır. Bu da büyük bir tehlike mi? Tehlike. Başka? Bir kadın bir erkek, kapalı kabılar arkasında, yani birbirine nikah düşen kadın, ne yapmasın? Kalmasın. Kalırsa üçüncüleri şeytandır.、Diyor. İyi ama diyor, kayınbiraderi o nedir? Ölümdür.、Diyor. Bir kadın dışarıya çıktığında koku sürülmesin. Yabancı bir erkekle karşı karşıya geldiğinde onun kalbine hastalık verici konuşma ne yapmasın yapmasın. Yabancı bir kadınla, yabancı bir erkek birbirleriyle ne yapmasın tuhaflaşmasın vesaire nokta nokta nokta. Şimdi bunlara dikkat eden bir insan yani uzlaslı insan demek istiyorum.、E、böyle bir şeyleri de geçtikten sonra kazandıktan sonra Dünyalık güzel bir kadın, tenha bir yerde, kimsenin olmadığı bir yerde onu davet etse, uyarın. Bunu bir düşünün. Tilki gibi gördüğü her kadına kızına bakan, gördüğü her karıya askıntı olan, kendi eşine yakınına ülfet duymayan sert kabak sabı davranan, başkasının karısı kızı olduğunda kırıta kırıta konuşan. işveli edalı konuşan veyahut onlarla tokalaşan, onlarla helala harama dikkat etmeyen birisin. Bırak tenhayı toplum içinde bile haramı işler mi? Öyleyse ihlaslı olacaksın ki o ihlasla seni ne yapacak? Koruyacak. Hatta Avraf suresindeki ayeti hatırlayacak olursanız yanlış hatırlamıyorsam 200. 200. Onlara diyor şeytandan bir iva yani bir vesvese geldiğinde Allah korkusundan bayılır. Sonra Allah korkusu kalebe çalar da oradan ne yaparlar? Uzaklaşırlar diyor. Bu ayetin uzun sebebini hatırlıyor musunuz? Dünyalık güzel bir kadın her gün sahabenin önüne geçiyor. Telha bir yerde. Aynen bu hadiste geldiği gibi. Kendisini zinaya davet ediyor. Her seferinde sahabe de onu ne yapıyor? Reddediyor. Sonra şeytana uyuyor, kadının dört bacağı arasına giriyor. Ve bu noktada bayılıyor. Ayıkıyor, Allah korkusundan ne yapıyor? Ölüyor. İşte buna binaen bu ayet iniyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte burada da dünyalık güzel bir kadın kendini faydalanmaya çağırdığında Ben Allah'tan korkarım deyip, nefsin'e hakim olan insan ne yapar? Korkar. Peki içki ile alakalı gelen rivayetin esabı buradını biliyor musunuz? Hani içki her kötülüğün anasıdır hadisini hatırlıyor musunuz?、He? Hani böyle yeşil ay mı, kızıl ay mı? Helena, Aysa, bir yerlere yazıyor. Ya, oralardan hatırlamayın. Alıp da Allah'ın kitabını okuyor musunuz? Hani bir araya geliyorsunuz da dedikodu kıybet ediyorsunuz. Bir Allah adına toplanıyorsunuz ya. Açıp da bir Allah'ın kitabını okuyor musunuz?、Hı? Ne diyor? Dünyalık güzel bir kadın bir abiti çağırır diyor. Onu hep zinaya davet ediyor. Bir türlü abit yaklaşmıyor. Çağrıyasını çağırıyor, tuzak kuruyor. Adamla bir şey varmış gibi geldiğinde kapıyı kilitliyor, çırpıltıplak abitin karşısına çıkıyor. İşte ben diyor. Ya bana iyileşsin. İşte çocuk, işte iç gidiyor. Allah Resulü sözüne devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Abid baktı, en hafif olarak içkiyi gördü diyor. İçkiyi içti, kadına ilişti ve çocuğu öldürdü diyor. İçki, her türlü kötülüğün anasıdır diyor. Alana, satana, bulundurana, sakinlik yapana, depolayana, koruyana, kollayana, yetiştirene, Allah lanet etsindir. İşte bu rivayet böyle geliyor kardeşlerim. Demek ki her şeyin neyi varmış? Bir başlangıç noktası var. Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin. Çünkü Allah'tan hiçbir şey gizli ne yapmaz? Kalmaz. Hatırlayın tevhid derslerini. Allah görür. Nasıl görür? Gizli de de. Açıkta da, karanlıkta da, engelde de, yerin dibinde de olsa, gökte de olsa, yer yüzünde bir yaprak dahi onun emri olmadan ne yapmaz, kanıtlaması. Demek ki kardeşlerim, burada da çok çok insan ne yapacak, dikkat edecek Allah Azze ve Celle'nin kendisini her an gözetlediğini ne yapacak bilecek ve. Bu noktada bir rivayet daha var. Ademoğlunun zinadan nedir? Nasibi vardır. Masibi vardır Gözünki bakmak, burnunki koklamak, elinki tutmak. O huzu diyor ya tasdikler ya yalanlar. En hafif odur diyor. Allah bizi zinanın her türünden korusun. Hem bizi hem de neslimizi kardeşlerim. Korusun ki Allah'ın himayesinde olan insanlardan olalım. Demek ki bunu başaran insanlar var. Olacak. Olacak ki böyle bir mükafat var değil mi? Öyleyse ondan olmaya ne yapalım? Gayret edelim olalım. Bırak insanlar deli desin. Bırak insanlar gerici desin. Bırak insanlar yobaz desin. Ne derse desin. Biz Allah'ın kınamasından korkalım. İnsanların kınamasından değil. Allah Azze ve Celle'ye Bütün insanları topladığı yerde ey korudun hiç mi benden korkmadın? Hiç mi böyle bir yerde ben senden hesap soracağım aklına gelmedi dese asıl kınama bu değil mi? Asıl küçük düşme bu değil mi kardeşler? Allah bizlere iman versin, hidayetimizi artırsın. Devam ediyor. Şimdi bu noktadan sonra infak meselesine bir geçiş var. Biliyorsunuz Her insanın ruhunda vermek diye birilerini sevindirmek diye ne vardır? Bir şey vardır. Yani insan aldığında sevinen, haz duyduğu gibi küçüğün olsun, ihtiyaç sahibi olsun birine verdiğinde de aynı sevdiği ne yapar? Sevinci yaşar. Bu güzel bir duygudur. Bu kafirde de vardır. Müslümanda da vardır. Yani insan oğlunun fıtratında olan bir şeydir bu. İşte burada bir kayıt var. Bu kayıt nedir?、Hı? Şimdi birini çalıştırırsın, ücret verirsin. Adam der ki ben çalıştım kazandım. Ona bir şey diyebilir misin? Diyemezsin. Ama adam hiç çalışmamış. Sen çalışmadığı halde ona ne yapıyorsun? Bir şey veriyorsun. İşte bu verdiğinde nefsin kesinlikle ne yapmayacak? Kabarmayacak. Sağ elin verdiğin, sol elin duymayacak derken Elini cebine at ne varsa ver manasında nedir? Değil. Onun başına ne yapmayacaksın? Kalkmayacaksın. İnsanların içinde onu ne yapmayacaksın? Rencide etmeyeceksin. Mesela bu noktada en güzel verilecek misallerden bir tanesi. Ayşe annemize zina eden insan. Aynı zamanda Ayşe annemizin babası kimdi?、Evet. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın baktığı iaşesini Verdiği bir insan iftirata. İftirayı duyar duymaz. Ebu Bekir radıyallahu an ne diyor? Bir daha ona ben iyi aşesini ne atmayacağım? Vermeyeceğim. Allah nasırı soruyor Ali sallallahu aleyhi sallam. Ey Ebu Bekir, sen ona bunu niye veriyordun? <gülüyor> Allah için. Peki niye kestin? Ha? E Allah nasırı tamam vermeye devam edeceğim. Şimdi oldu. Anlatabildin mi? İyilik yaparsa vermeye devam edelim diye bir olay neymiş? Yok. Sen Allah için vereceksin bir daha ne yapmayacaksın? Bakmayacaksın. Ben verdim de bana bunu yaptı. Ne yapmayacaksın? Demeyeceksin. Veyahut ben bunu verdim mi adam israf yaptı ya. Gitti bak lan diyor. Gördün mü? Video oldu diyor. Çanak anten almış koymuş. Sana ne? Sen verdin mi ona? Fakir fukara diye. Sana ne yaparsa yapar. O israfından Allah'a hesap verir. Sen sen vermezsin. Sen infakını vermekten ne yaparsın? Belki Allah'ın himalayasında olursun. Onun için sağ elin verdiğini söyle el ne yapmayacak kardeşlerim? Hissetmeyecek ve hiç kimse yaptığı iyilikle bir başkasını incitmeyecek. Buradaki kayıt bu. Kesinlikle onu ne yapmayacak? İncitmeyecek. Hatta atalarımız Şöyle bir misal anlatırlar. Adamın birisi çok fakirmiş. Elbisesi yokmuş. Giyecek ayakkabısı yok. Biri tutuyor takım elbisesi alıyor. Biri de tutuyor ayakkabı alıyor. Koyu kahvesinde eskiden insanlar hep oturuyordu biliyorsunuz. Adam gidiyormuş. Lan güneşte geçme. Gezme lan. Bak. Elbisenin rengi gidiyor. Yağmur yağarmış. Lan çamurda yürüme. Bak ayakkabıyı batırıyor. Ne diyorsun? Adam bir iki falan derken. en son tepesi atıyor yağmurlu bir günde elbiseyi alıyor al dönerim seni, ayakkabı al halbını da başına çal diyor çekiyor gidiyor. Bu şekilde ne yapmayacaksın? Muamelede bulunmayacaksın. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zekat getiren bir sahabeye ne diyor? Sen diyor bunlara malik misin yoksa hizmetçi misin? Diyor ki bunlar benim ey Allah'ın üstüne. Senin diyor giyecek başka elbiselerin var mı? Var ey Allah'ın nesi o zaman sen onları giy bunları da diyor tabiatına ver diyor. Alatabildim mi? Yani ihtiyacı olana ver. İhtiyacı olan adam da senin iyi giyimini görsün ki senden alabileceğini sen onu tespit edemesen de o seni tespit edip istemeyi ne yapsın? Bilsin diyor. İşte İslam böyle güzel bir din kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Çünkü İslam dini nedir? Güzellik dinidir. Allah birine bir nimet verdi mi üzerinde ne yapar? <gülüyor> Vermeyi ister. Son madde ise tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken insan insanlardan gözlerden uzak kimselerin insanların bulunmadığı ortamda sırf Allah korkusuyla ağlayan ve tenhada gözyaşı döken insan da Allah'ın özel himayesindedir. O insan her zaman Allah'ı zikreder, her zaman Allah'ı anar. Hatta öyle insandır ki o tip insanlar, görüldüğünde o insanları görün, tenhada ağlayan insanları Allah'a hatırlarsınız. Çünkü onlar Allah'ı hiç unutmazlar, insanlar da onu gördüğünde unuttukları Allah'ı hatırlarsınız. Hatta Bukhare'de Müslüm'de gelen bir rivayet var, son olarak onu zikredeyim. Allah'ın diyor kullar arasında diyor öyle kulları vardır ki diyor üstü başı perişan toz toprak içinde gören miskin zanneder diyor ama onlar diyor Ya Rabbi Ya Rabbi dese Allah'ı diyor Allah onların sözünü yalan çıkarmaz diyor yani ettikleri duayı ne yapar bet duayı da duayı da kabul ederdir çünkü onlar diyor insanlardan hiçbir şey istemez. Onlar insanlara dertlerini arz etmez. Tenhalarda gizli gizli Allah korkusunda ne yapar? Gözseçi dökerler. Allah bizi o yedi sınıf insanların arasına katsın. Öğrendiğimiz doğruları amel etmeyi hepimize nasip etsin. Unutmayalım hepimiz şaşar. Hepimiz beşeriz. Hepimiz insanız. İnsan olmamız hasebiyle gerek zina yaparız. Gerek haram, gerek kumar, gerek içki, gerek veyahut sahabeye bakın. Öyle büyük sahabeler vardır ki, hatta geçen günü Bukhari'de yine okudum. Allah Resulü'nü gördüğümde kendisinden nefret ederdim diyor. İnsanların içinde en sevimli sizi bana o gelirdi diyor. Ama İslam'a hidayet ettikten sonra Allah beni en sevimli olmaya başladı ve en sevimlisi oldu diyor. Allah bizlere hayır versin. İşte biz de birbirimizi sevebiliyorsak, seveceksek İslamımızı güzelleştireceğiz. Gruplaşıyorsak unutmayalım ki kalplerimiz nifak içinde. Ayrı olmaktan hoşlanıyorsak, gruplaşabiliyorsak, o gruplardan hoşlanıyorsak, ayrı toplanıp da onlardan haz alışı alıyorsak, bu müminliğin değil münafıklığın alametidir ve bir nifaktır. Buna kim sebep oluyorsa ona tavrını koymazsan bu yedi sınıf insanın arasına ne yapamazsın? Giremezsin. Amel bu kadar büyük, mükafat bu kadar büyükse sen de bu meseleyi basitle ne yapmayacaksın? Almayacaksın. Bakın en son olarak şunu zikredeyim. Çok çok detayına girip kendi imanımı tehlikeye atmak istemiyorum. n ーヴィア・ラディア・ラーン b i n は何ですか Hızlı kullanırlar ve orduğunun içinde çok hızlı hareket ederek kafirini aparlardı, çökerttilerdi. Dediler ki emirlerine Osmanlı'nın kanı yerdeyken bu iş olmaz. Önce bu bitsin, sonra beyatet gibi bir fitne attılar ortaya. O oydu, o oydu derken birçok Müslüman ne yaptı? Telef oldu. Demek ki fitne girdiğinde doğru bile, sahe bile olsan bazen göremiyoruz. Boyun vurmaya kadar ne yapabiliyor? Gidebiliyor. Öyleyse insanlar hakkı görecek ve hakka ne yapacak? Dönecek. Müstekbir. Burnu büyü. Kibirlerden uzak duracak. Senin gibi mülayim bir insanın kibirliyle ne işi var ya?、Yani? Ne işi var? İşi varsa o zaman benim gözümde de bu sıra bakma sen kirleniyorsun. Sen de demek ki onun gibi münafıksın. Sübhaneke <gülüyor> 「あしたはあしたの朝にあたって」